Evet. Ee, bir kimse ben zekatın hükmünü reddetmiyorum dese, zekat da vermese hükmü nedir? Vallahi e, biliyorsunuz biz biz bu konuda biz bu konuda e, sadece bizim sözümüz değil. Namazla zekatın arasını ayıranlar için bir kere ümmetin arasında ihtilaflar var. Ümmetin muteber alimleri arasında ihtilaflar var. Kimisi bunları tekfir etti, kimisi etmedi. Yani aynı meseleye geldik. Ancak bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış bazı kimselerin, e, acaba Allah e, Bekir radıyallahu anh, Ebu radıyallahu nasıl bir topluluğa karşı savaştı? Yani bunları iyice tahlil etmek gerekir. Ben diyorum ki, şu an ben diyorum ki o dönemler, o dönemler Allah Resulü aleyhi ve sellem tevhid'i getirdiğinde, tevhid'i getirdiğinde sahabeyi teşkil eden Müslümanlar la ilahe illallah dediler ve ne dediklerini bilerek bunu söylediler. Başkası adına kurban kesme, başkasına kurban kesmediler, başkasından yardım dilemediler, başkasına dua etmediler, başkasına sığınmadılar. Dolayısıyla bildiğimiz şekliyle uluhiyette, rububiyette e, isim ve sıfatta Allah Azza ve Celle'yi birlediler. Müşrikler de neyi kabul edip neyi reddedeceklerini bildikleri için bunu kabul etmediler. Ancak günümüzde öyle değil. İnsanlar la ilahe illallah diyorlar. Ancak başkası, e, başkasına kurban kesiyorlar. Başkasından yardım diliyorlar. Başkasına istigasede bulunuyorlar. Başkasına sığınıyorlar. Başkalarından Allah'tan korkar gibi korkuyorlar. Dolayısıyla adam tevhidi bilse Allah'tan en çok kimler korkar? Diyor ya alimler korkar. İlim farzdır. Biz ilmin kendisini götürmemiz lazım. Biz namazın mutlaka namazını kılmayanın dinini yıkmış olacağını bunlara götürmemiz lazım. Namazın önemini götürmemiz lazım. Tevhidi götürmemiz lazım. Ancak bizim şu an muhataplarımız ben onlardan çok davetçiler eksikler diyorum. Biz sahabe gibi çalışmadık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her fırsatta onlara davette bulunuyordu. Her fırsatta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimden yüz çevirdi? Kendisine bu kadar eziyet eden Ebu Cehil'den mi yüz çevirdi? Ebu Leheb'den mi yüz çevirdi? Sürekli bunları bunlara davette bulunmuyor muydu? Dolayısıyla Evet, ashabtan, tabiinden, etba'ud tabiinden namaz kılmayan bir kimse biliyor muyuz? Allah rızası için sözlerimi şöyle şöyle anlamayınız. Ben namazı terk etmek meşrudur diye bir söz söylemiyorum. Tamam? Namazı terk etmek meşrudur. Şuuru yerindeyken, şuuru yerindeyken, aklı başındayken efendime söyleyeyim, buna güç yetirebildiği halde namaz Kılmayan bir kimseye ben dinde bir ruhsat, bir delil bilmiyorum. Ancak sizin bildiğinizi bilmeyen bir topluluktan bahsediyorum. Sizin bilmediğinizi, sizin bildiğinizi bilmeyen bir topluluktan bahsediyorum. Dolayısıyla bunlara hüccet ikame edilmelidir diyorum. Önce kardeş, karşınızdakinin dinden ne anladığını... Allah'ı ne kadar tanıdığını. Bugün şuurlu Müslümanım diye geçinenlerin vallahi akidede cahiller. Vallahi akidede cahiller. Ebu Selva yazıların geliyor senin. Yazıların geliyor. E, Abdülmuzak soruyu tamamlayamadım. Sana zahmet düzelt üstad. Ebu Selva kardeş, dünyada beşeri hukukta bile, bizim reddettiğimiz o beşeri hukuklarda bile, bir insanın suçluluğu için değil, yani onu suçlamak için değil, onun masumluğu üzerine karineler oluşturulur ve onunla ilgili hüküm verilir. Dolayısıyla siz birini tekfir etmek için deliller arayan, arayacağınıza, Niçin onu tekfir etmeyecek deliller ar aramıyorsunuz? Ha, birisi karşıma çıkıp derse ki namaz hak değildir. Birisi namazı inkar ederse elbette ben onu tekfir ederim. Ancak onun bu sözünü de iyi anlamaya çalışırım. Niçin bunu söylediğini? Tevil mi yapıyor? Ayetten farklı bir hüküm mü çıkartıyor? Neyi reddediyor? Neyi anlamıyor? Aklı mı başında değil? Ona bütün eksiklerini hatırlatırım. Ve benim karşımda konuşan sizin gibi bilen birisi mi, bilmeyen birisi mi? Hiç alnı secdeye değmemiş, eline bir tek kitap alıp okumamış, sahabeleri say dediğimde üç tane sahabe ismini bilmeyen, bir adamla konuşuyorsam, ben buna önce hujjeti kaim etmem gerekir arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Allah sizden razı olsun. Abdülmuntakim söz istiyor. Ee, eğer, ee, zannedersen Fikri hocam da dinliyor şu an Fikri hocam da odada İnşallah eğer o da cevap verirse Kanaatlerini bildirirse ben bizden, Benden daha ehil olduğuna inanıyorum Allah sizden razı olsun Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu